Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri, benden Zutkuleğer ve yeni bir Yeşilçam Arküsü programında da sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz programımız 15 günde bir yayınlanıyor ve bugün canlı yayın konuğum, değerli sinema emektara 55 yıldan beridir Çama ve Türk sinemasına hizmet vermiş Hasan Yıldız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bugün canlı yayında böyle canlı canlı efendim heyecanlı bir programda sizinle biraz Yeşilçam üzerine, sizin sinema sevginiz üzerine ve maceranız üzerine sohbet etmek istedik. Bizi kırmadınız, geldiniz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Beni de seçip de bu programa getirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Açık Radyo seyircileriyle böyle karşı karşıya getirdiğiniz için ben de size teşekkür ediyorum. Pasan Yıldız dedikleri zaman yanılmadınız diyorum. Benim parolamdır o. <gülüyor> <gülüyor> Kaçırdım onu söylemedim söylediğinizde. Evet ben de burada Açık Radyo... Seyircilerine salamlarımı sunuyorum, sevgilerimi sunuyorum. İyi ki varlar. Efendim, iyi, iyi, Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. E, şimdi bizim e, sinema yani Yeşilçam arkeolojisi programımız e, ağırlıklı olarak bu Yeşilçam'ın e, işte artık arşivinin. Ee, yıllar içerisinde dağılmış olduğundan dolayı e, işte Türk sinemasının kendi hafızasını kaybetmeye başladığı bir dönemde Özellikle 90'larda e, çeşitli yazarlarda başlayan e, Ve Türk sineması tekrardan bir araştırma e, noktası vardı Ve yıllar içerisinde neyse ki artık sinemamız üzerine kitaplar yazılmaya başladı Özellikle son 5-6 seneden beridir Türk sineması üzerine Yeşilçam dönemi üzerine çok fazla kitap yazılıyor Ancak e, binlerce oyuncu var e, Binlerce film var Evet. Ve bugün hani mesela bu filmlerin pek çoğu artık kayıp olduğunu biliyoruz. Kimisi gümüş olmuş, e, kimisi denize atılmış. Bazı filmler depolarda belki çürümekte, kimisi bozulmuş. E, pek çok oyuncunun hayat hikayesi, biyografi üzerine bilgiler yanlış. Evet. E, biz biraz hani programımızda hem yazarlarla hem e, emektarlarla birlikte onlarla görüşerek e, biraz hani bunun üzerine bir not düşelim istiyoruz. Bir şeyleri aydınlatabilirsek bizim için iyi olur diye düşünüyoruz. Efendim şimdi dediğiniz gibi yani birçok filmlerin falan gayi oluşu falan dediğiniz birçok filmlerin gümüş olmuş dediğiniz şöyle bir şey oldu. Bu 80'lı yıllarından sonra hani Yeşilçam'da artık negatif çekilmiyor. O evet. yıllardan sonra e, Türk sineması işte Avrupa Amerikan filmlerin tekeline girdi. Yeşilçam prodüktörleri film yaptığı zaman filmini oynatacak sinema... Tarih bulamadığında hı hı. yaptığı filmleri tabii işletmeyince yaptığı masraflarla kalıyorlardı. Ee, o dönem Kıbrıs'ta tahmin ediyorum birisi geldi Yeşilçam'da negatifleri topluyordu. Kilo ile satın alıyordu. Hani insanlar bu filmler bir işe yaramıyor artık depolarda yıllarca bekliyor. E, negatif bir işe yaramıyor bir şeye yaramıyor. Daha adamlar kiloyla o filmleri sattılar o herife. O adam götürdü o filmleri yaktı. O filmlerde meğer gümüş varmış. O filmlerde gümüş elde etti. Yani şu çağımızdaki kayıp olan filmlerin çoğu ondan dolayıdır. O filmler gitti yakıldı negatifler. onlarda da gümüş elden ettiler. Ama yazık olmuş ki o kadar emeklerle yapılan o filmler öyle kilolarına verip de götürüp yakıttırıp ne, şey, gümüş çıkarmaları çıkarmaları ama tabii ki e, ileriyi göremeyen yapımcılar, evet. prodüktörler de bunlar. O, e, Bu ileriyi bilemeyen, göremeyenler tabii zamanlar ne olacağını bilmedikleri için satmışlar filmleri. Artık film çekimli film yapılmıyor da. Onlar da bir işe yaban yıllarca bekliyor da. Bunu. Genelde gösteremiyor e, filmler. Cüzi bir paralarla sattılar. Ama ileriyi gören bilerler. İşte uyanık böyle işi bilen ticareti bilen prodüktörler, yapımcılarımız çoğu filmlerini bekletirdiler ve o filmler de şimdi tabii kanallarda dönerek oynuyor. Onlar evet. da gösterim AKEL'de ne diyorlar? İyi Çetin'in açtığı bir görüşmemde bana ona şeyleri sordum. bu hani işte şu film kayıp mı değil mi? Sonra bir şey fark ettim. Siyah beyaz filmleri, siyah beyaz çektiği filmlerin %20-25'i kayıp. Renklerde kayıp yok ama siyah beyazlarda o da bana şeydi anlatıştı. Şimdi o da şöyle bir şey oldu benim bildiğim kadarıyla bu filmler bir depoda toplanılıyordu evet. bir depoya vermişlerdi o filmler bir depoda bütün yani işte canlı filmlerin çoğu negatifleri bir depoya. Bırakmışlardır. Orada muhafaza ediliyordu. Sonra orası bir yangın geçirdi. Orada büyük bir yangın çıktı. O yangında o filmlerin çoğu yandı. Filmler yanınca tabii ki o filmler şu an çağımızda bulunmuyor. Çünkü negatifler yandı. Negatif yanınca ne kaseti çıkabildi ne şu dönemde siddesi çıkabildi. Gayipler bence ondan dolayıdır. Bir kısmı yanmış, bir kısmını da kendileri depoda yar açmak için denize atmışlar. Hmm. <gülüyor> Ve hani bugünkü aklım olsa Böyle bir şey olur muydu ama O günkü ticari durumdan dolayı depo yok Şey yok bazı filmleri 3 ya da 4 tane filme Bunlardan e, saray burnuna gitmiş Ama yazık günah olmuş evet. o filmlere Ne emeklerle yapılmış o filmler e Tabi tabi yani bugün mesela 16 milimetre Bazı filmlerin bulunabiliyor evet. En azından ya da iş kopyalarından bir şeyler ortaya çıkabiliyor Ama böyle bir durum var Şimdi tabi e, biz isterseniz birazcık daha sizin e, Sinema maceranıza geri dönelim ee, sizin sizinle yani, e, programdan önce de konuşurken e, işte Yavuz Karakas'la birlikte program yaptık demiştim size daha önce evet. ve beraber onunla e, Üsküdar'dan e, işte radyoya yürürken yolda e, pek çok kişi bizi durdurdu ancak kimse ismini hatırlamıyor ancak işte ben sizi bir yerden hatırlıyorum. Ee, sizin de sanırım başınıza bu şok fazla geliyor. Yani ben şimdi isim olarak söylediğimde değil ama bir mesela e, işte radyo programı dinleyenler ya da daha sonra dinleyecek olanlar için de bu kayıt alıyoruz çünkü. Hasan Yıldız dediğimiz zaman aslında yanılmadınız. kimdi kimdi e, yanılmadınız onu da ekleyeceğiz. Evet. E, kimdi falan derken Google'a açıp baktıkları zaman e, görsellerinizi gördüğü zaman aa diyecekler. Çünkü neden? E, çok yüksek bir sayıda yani Sinema Türk'ün e, listesine göre 260 dizi ve film. Ama sizin bahsettiğinize kadar hani 500'ün üzerinde filmde yaranmışsınız. Ben aslında 6-700'ün üzerinde filmde oynamışımdır. Çünkü geçmiş dönemin yani 1966 ile 1976'lı yılların arasında senede 400 film çekiliyordu. Yılda 400 film çekilirken ben kesin... 200-250 filmde oynuyordum. Öyle zaman oluyordu ki günde ben 3 filmde oynuyordum. 3 filme bir de oynuyordum. Mesela bunların e, bir tanesi Trabiya'da çekiliyordu Hı. diyordum diyelim. Orada bir platomuz vardı Trabiya'da. Hatta Mesut Bey'in köşkü derlerdi oraya plato olarak. Yaşıçam'ın filmlerin çoğu genelde orada çekildi. Ev sahnesi, e, kahve sahnesi, hapishane sahnesi. sahnesi. Ee, Hastanesi anası Hapishanesi anaları Platoydu orada çekilirdi Birçok platolarımız vardı da Feriköy'de de vardı ee, Yüksel Tanı'nın platosu vardı Orada çekiliyordu ee, Ne bileyim Orta Köy'de vardı Plato çoktu yani bizde evet. Yeşilçam'da vardı Plato Karşıda vardı Perili şeyi, e, Güllü Köşk diye hı hı. Bu pilotlarda da çekilirdi. Yani biz e, Trabya'da çekim yaparken he, mesela öğleye kadar işimiz başka bir filmde işte sabah söylüyorlar. Hasan'ın ne zaman işi biter Hasan Yıldız'ın. E, o prodüsyon amirleri bu işi idare ederdi. Diyorduk ki biz de saat bir de işi biter. Saat birde bir minibüs gelirdi orada, sete. Benim işim biterdi. Beni orada alırdı. Benle beraber bir iki oyuncu daha arkadaş alırdı. Bizi alır mesela Yeşilköy'de çekilecektir. Abi de Yeşilköy'e götürürlerdi. Set oradaydı. Orada da ikinci filmde çalışırdık. Orada işimiz biterdi. Bizi ta Külgöz çölü vardı. Çöl vardı Külgöz'te o zaman. Güzel bir çolumuz vardı. Bütün tarihi filmleri o çolda geç, çalışılırdı. Orada mesela bir tarihi filme bilmem ne. işte oraya götürüldü. İşte tarihi filmde kim oluyordu? Cüneyt Arkınor'u. Genelde Malko Çolar bilmem ne. Hı hı. Oradan oraya giderdik. Yani böyle minibüsler gelir bizi alır götürürdü. Zaten bir setin bir tane minibüsü vardı. Bütün ekibin bir tek minibüsü. Bütün ekip o tek minibüste gider. Ve o minibüsten de oyuncuları götürür. İşi bir tane getirir çamı Yeşilçam bırakırdı. Yeşilçam'da alınacak oyuncusu vardı sete giderdi. Veya da başka sete giderdi. Hı hı. Orada oyuncuyu alır getirirdi. İkinci filmde oynardı. Yani öyle üç filmde dört filmde çalışma şansımız vardı. Peki rekorunuz nedir onu sorayım. <gülüyor> E, rekorumuz yani ben e, bir günde altı filmde oynadım... Anladım... Bu bir rekordu yani altı filmde birde oynamak bir günde... İnanılmaz... İç içe çekilmiş üç tane filmi biliyordum bu arada... Yani bir film çekiliyor ha, diye başlamışlar filmi... O filmden üç film çıkmış de dedi... O, şey. o filmlerde Öğlelerde. biz çok özür dilerim kazık yiyorduk... <gülüyor> Bizi bir film diye götürüyorlardı... Anladın mı bir film diye götürüyordu... Bir gün akşama kadar çalışırdık... Akşama kadar işimiz var... Bırakmıyorlardı başka filme göndermiyorlardı... Ee, ...o filmde bir film diye çalışıyorduk... E, ...yevmiye olarak bir yevmiye alıyorduk... ...o günlük yevmiyeyi... ...ama meğer iki film iç içe çekiyormuş... atak kostümlerle... ...böyle bir valiz... Hı -hı. ...kıyafetlerle gidiyor... ...her oyuncu kendi kıyafetiyle gidiyor... ...biz kendi kıyafetlerimizle oynuyorduk... ...şimdiki kibiyi böyle... ...kostum arabası kostum kostümü yok yani biz evet. herkes kendi elbisesiyle oynardı. Ben bir valiz elbiseyle giderdim. Yani 3-4 takım, 5 takım, işte 2-3 takım da böyle spor kıyafetten giderdim. Ee, akşama kadar o filmde oynarken a 5-6 kıyafet... değiştiriyordum. Onun için iki filmde oynamış oluyorduk ve Bonda da ne oluyordu? iki filmde oynadığımız için bir yere ağalıyordum. Bir filme bedava oynamış oluyordum. Yani onda biz öyle kazıklıyorduk. Yok yok anladım anladım. Ee, ama e, yani yok. bunu da pardon eee e, belli başlı böyle firmalar bunu yapmıyordu. Hı. Bunu bile küçük firmalar hani kendi yanında kavrulan bile kıt kanat film yapan firmalar hani onlarda kırmayıp gitip oynuyorduk. Onlar yapıyordu bunu. Bir filmle iç içe uyanıklık abi bir iki film birde çekiyorlardı. Yani sanırım rekor 360 film olması gerekiyor. Bir de 400 film senede 400 film çekildi. Yani bu rakam tabi furyaya dönüşmüş durumda çe yani çekimler. Mesela bir şeyin furyası olduğu zaman o bitiyor. İşte ondan sonra arabesk furyası çıkıyor. Evet. Sonra dram furyası çıkıyor. E, tabii bu şekilde İşte o... zaman zaman Yeşilçam'da şöyle yani bir avantur furyası vardı. Avantur evet. furyalarda künde 2-3 filmde 4 filmde oynuyorduk. Zaten o avantur furyasındaydı. 1974 yıllarda ben 6 filmde bir de oynadım. Avantur Hı -hı. olduğu için ben de yani iyi bir avantur oyuncusuydum. Yani ...sinema kavgasını, sinema kameraya göre... ...en iyi kavgayı yapan bir oyuncuydum. O yumruk almayı, yumruk atmayı... ...mesela başrol oyuncularımızın çoğu... ...yumruk atmayı bilmiyordu. Onlara yumruk atmayı ben gösteriyordum. Onlara Hı. kavga, yumruk yemeyi öğretiyordum. Hani bir tarafta öğretiyordum... ...bir tarafta da karşıya geçip daha yakıyorduk. yiyorduk. Yani, yani kavga sahnelerini düzenliyorduk. Bir, bir şeyin altını çizeyim... ...1963 yılından beri de sinemadasınız... Ben 1903 yılında Beliz ama 1963 evet. 63 yılında Beliz sinemadayım. Ve e, burada ilginç bir altın cismi. Bu arada ilk başlangıcı aslında. Bir de, e, ona... Şimdi şöyle bir Nasıl şey. Nasıl baş... başladınız yani 1960? Aa, şöyle başlangıcım e, ben Adana'da büyüdüm. Yani ben doğum yerim Adıyaman'dır. Ben 5-6 yaşlarındayken aile Adana'ya göç eder. Ben Adana'da büyüdüm. İşte 16 yaşlarında falanken 1963 yılında Yılmaz Güney Adana'da bir film çeviriyorlar. Yılmaz Güney başrolünü oynuyor. İlkisi de Cesurdur filmi. Sami Meriç'le baş, başrollerini paylaşıyorlardı. Bir arkadaşla ben de filmlere falan meraklıyım. Gidiyorum sinema işte filmleri izliyorum. O kovboy filmlerini izliyorum. Vurdu kırdı amatör filmlerini izliyorum. Filmlere meraklıydım. Ee, bir de filmlerde çıktıktan sonra sinemada 2-3 arkadaşı alıyordum bile şehrin dışına çıkıyorduk kumsal yere çayır çimen yerine gittim de o filmde yapılan Hı. kavgalar mavgalar hareketlerin aynilerini o arkadaşlarına tatbik ediyordum. Öyle oynuyorduk yani. Kaleografi yapıyorsunuz He. aslında. Onu yapıyorduk. Bir de işte bu arkadaşımız birisi vardı. O da İstanbul'a geliyordu. Ara sıra filmlerde oynuyordu. Öyle ufak tefek geliyordu Adana'ya. O dedi ki ya sen dedi filmlere meraklısın. Bak ki diyor arkadaşlarına böyle, böyle bir şeyler yapıyor. İşte resimler çekiyor. O kavga sahanelerinde falan bile gerçek film sahnesiymiş gibi böyle gösterirdim. Dedi ki ya bir film çekiliyor gel götüreyim de oyuna Yılmaz Güney oyuna. Yılmaz Güney'de e zaten hastayız filmlerini izliyoruz. Hı hı. Beni götürdü sete aldılar bir kahve sanası çekiliyor beni bir yere otutturdular. O filmde de bir kavga cingar çıktı işte birine bir yumruk koydular camdan çıktı falan işte biz de korkarak iki kişi oturmuşuz karşıda bir çocuk daha var ben yaşlarda pişpirik oynuyoruz yani kahvede yumruğu yiyip de camda çıkınca biz de korkarak çıktık. sahnamız bu kadar Hı -hı. öyle bir şey oynadık. Yani e, filmcilik orada bulaşmış oldu. Evet. Ama sonrası ilginçtir mesela. Ba o kadar yani küçücük bir şeyde figuran oynamışım. O film geldi Adana'da oynadı. Hı. İnan o filmi Adanalı acayip iş yaptı. Benim bile sandalye masa kırdı böyle filmi izleyecekti ya. Yazlık sinemada oynadığı zaman duvarlara çıkıyordu sinemanın duvarlarını o yazlık sinemanın duvarları Hı. yıkılıyordu. Ben de film oynadıktan sonra Günüz Çarşı'ya çıkıyor. Benim bile parmakla gösteriyorlar. Bak bak bak filmdeki oynayana. Bak bak bak bu Pişpirik oynuyordu ya. Kavga çıktı kaçtı falan. <gülüyor> ya orada da işte bir merak sardı. işte filmciliğe. Sonra baktım Adana Şehir Tiyatrosu kur, kursiyer arıyorlar. Evet, ona ona ha, Ondan sonra ben Adana Şehir Tiyatrosu tiyatro kursuna gittim. Tiyatro eğitimi aldım. 8 ay kadar bir tiyatro eğitimi aldım. 8 ay sonra Adana Şehir Tiyatrosu kadrosuna alındım. Yani seçildim o kursiyerlerin içerisinde. Adana Şehir Tiyatrosu sahne almaya başladım. Ama da kısa sürdü. Şehir Tiyatrosu kapandı, Devlet Tiyatrosu oldu. Devlet Tiyatrosu olunca konservatuvar mezunu olmadan oynayamadık, almadılar. Hı. Adana Sanat Tiyatrosu'nu bizim kalan arkadaşlar daha aramızda kurduk. Onu da bir müddet devam ettik. Sahne yok, tiyatromuz yok tabii. Sonra ben bıraktım tiyatrum. İşte İstanbul'a geldim 66 yılında. Filmlerde falan oynamaya başladım ama tiyatro eğitimi almışım, profesyonel bir tiyatro oyuncusum. Geliyorum filmlerde figüranlık yapıyorum. Ben Hı. iki yıl figüranlık yaptım. Figüran oynadım. E figüran oynadım işte ıı, polis elbisesi giydiyorlar, gönderiyorlar. Jandarma elbisesi giydirip jandarma oynuyorum. Getirmişte kalabalık içerisinde disko, misko, sahnada pavyon, sahnada kalabalık böyle Hı -hı. yapıyoruz. Veyahut köy filmlerde getirip köylü kalabalık filmler çıkıyor kendimi göremiyorum Yani repliksiz roller. Falan. Repliksiz <gülüyor> roller, evet. diyalogsuz daha doğrusu diyalog derler. Diyalogsuz diyalog, roller. E, bakıyorum rol e, veriyorlar adam diyalog alamıyor, diyalog konuşamıyor. Ben içim içimi yiyorum falan. Diyorlar ki ya... Bu rol yapabilecek yürü var. el kaldırıyorum. Buyur geldi diyor. Geçiyorum yapıyorum. Çok süper. Kavga sahnelerinde birinin yumruk yiyacak yumruk alamıyor. Ben elimi kaldırıyorum ben yaparım diyorum. Reci Hasan'ı gel diyor. İşte başrol oyuncu Murat Soydan'dı. Hiç hı hı. hatırlıyorum. Şaşkın A. F. E karşı filmin evet. değişimi 68 yıllarında bana bir yumru koyuyor ben bir uçuyorum böyle masaların üzerinde devriliyorum O harika süper falan bu arkadaşın hemen adresini alın bu bize lazım demin orada kaldı. Bu arada bir şey söyleyeyim burada çok da konuyu dağıtmadan bir şey söyleyeceğim evet. size film kayıp Murat Soydan'ın oynadığı Killing filmi. Hmm. Ve film üzerine hemen hemen hikaye hiç anlatan da insan yok biliyor musunuz şu anda Killing şaşk şaşkın nafya e karşı O film Evet Şaşkın nafya Killing'a karşı Film kayıp film üzerine fazla bilgi veren de yok şu anda Evet Bunu biliyor muydunuz Onu bilmiyorum Yani bir gün ben bugün program birazcık bizim fazla vaktimiz yok Hani 5-6 ha. dakikamız daha var ama Bir gün ben siz gerçekten yani kayıt almak isterim ...film kayıp çünkü... Kayıpmış. ...ve üzerine konuşan da yok ...tabii hiç. o zaman o film oynadı sinemada da... ...ben filmi izledim yani... Hı -hı. ...o de çok harika güzel bir sahne olmuştu... ...süperdi... Evet. ...hatırlıyorum o filmi... ...hatta e, o filmde... ...bir düblörlüğüm de var... E, ...Murat abi... ...böyle iple bir ikinci kata çıkacak... Hı -hı. ...ikinci katta işte içeri girecek... ...iple geçecek bir platoda çekiliyordu... Üçüncü mıydı neydi? İpe tırmanamadı. Ben dedim tırmanırım dedim. Bana onu bir çaketi uzun boylu ya Ben tabii o zaman ufağımda. O ipte ben çıktım onun yerine girdim içeri. Bu, bu arada e, size daha önceden sormuştum. Yani programdan önce sormuştum. Yani sizin e, kamera arkasında oynadınız mı yer aldınız mı demiştim. Siz bana hayır demiştiniz ama gördüğüm kadarıyla siz rol de hiç seçmemişsiniz ama. Yani hem yan rolle oynamışsınız, karakter rol oynamışsınız, kavga oynamışsınız. Evet. Gerekirse dublörlük yapmışsınız. Onları yaptım. Ben kamera arkasında yani settir, ışıktır, reji astanı, kamera ni yapmadım. Evet. Bunları yapmadım. Devamlı oyunculuk olarak çalıştım. Oyunculuk yaptım. Ben rol seçimi yapmadım. Bana rol olarak ne çıktıysa, eğer bana yapışacak kötü bir şey değilse geçip oynamışımdır. Hı. Ben kavgacı oynadım. Başrol oyuncu arkadaşını oynadım Kız sevgilisi oynadım Ağanın oğlunu oynadım Zamanla yaş ilerledi karakter Yani ağa oynadım evet. Ağanın adamını oynadım Mafya babası oynadım Mafya adamı oynadım Ne bileyim ekipler amiri oynadım polis oynadım, doktor oynadım, hakim oynadım, avukat oynadım. Benim oynamadığım rol kalmadı. Ben şimdi rol seçimi yapmadım. İlla şu rolü oynayacağım. Ben başrol oynayacağım. Başrola çıkarım. Ben zaten başrola hedeflemedim. Hmm. Çünkü ben e, para kazanmam peşindeydim. Yevmiye olarak çalıştığım için. Çünkü senede 300, 400, 250 film çekiliyor. En az senede 100, 200, 150 filmde oynadığım için. Günlükte Yevmiye iyi paraları alıyorduk. Baktığım 3-4 tane aile vardı. Annem, babam, kız kardeşlerim var. Ağabeylerim işte evli falan çocukları var. Ben onlara bakmak zorundaydım. Para kazanıp para gönderdi. Ben her ay onlara ne bileyim bin lira bin beş yüz lira ayda beş yüz altı yüz lira ben onlara sürekli para gönderdim. Zaten ben filmde iki yüz liraya umya alıyordum. Kunde üç bine gittim altı yüz lira alıyordum. Bir öğretmenin maaşı dört yüz liraydı. Ben günlük altı yüz lira dört yüz lira para kazanıyordum. E şimdi bazı arkadaşlarımız diyor ki Biz para kazanamadık yaşamda para yoktu Nasıl para yoktu ya de onu soracaktım ben de. Yani para olmaz mı senkünde 400 lira kazanırken 300 lira 200 lira kazanırken Bir öğretmenin maaşı 400 lirayken hı hı. Nasıl para kazanılmıyor ya Allah'a çok şükür biz yani parayı da kazandık Ailemize de baktık Bugüne kadar kendimizi idame de yetirdik Çoluk çocuğumuzla okuttuk Yani e, Adana'da abilerime kardeşlerime Babalarımı evlerde aldık kendimizi Hayatımızı idame yetirmişiz Zaten klişeler var ee, Hani birazcık da onların üzerinde konuşmak istiyoruz Çünkü e, ben sizin oynadığınız film sayısını Duyunca e, hem şaşırdım Ancak kendinize de iyi bakmışsınız Çünkü e, yine herkesin Herkesin demeyelim de pek çok kişinin şikayet ettiğini tersine Siz bugün evet. hala oyunculuğa devam ediyorsunuz Evet hala devam ediyor Benim yaşım şu an 71 Ben 47 doğumluyum 71 yaşındayım Şu yaşma hala devam ediyorum Şimdi şu an bir film bitirdim ee, Umudum sensin oğlum bir proje. O filmde başrol oynayan bir kızımız var. Hamide Çelik. Ee, Muzaffer Güngör. Muzaffer Cesur Güngör. Başrol oynayan bir çocuk. Filmi kendisine yapıyor. Kendisine çekiyor. Ben de işte ee, o başrol oynayan kızın babasını oynuyorum. Film de bitti yani. Bir günlük işi kalmış. Belki de tamamlandı. Bir günlüğü de çekmeyebilir. Çekse de olur çekmese de olur. Film bitmiş. Şimdi yeni bir projemiz var. İnşallah onu da getirelim. Tekirdağ'da hı hı. çekeceğiz. Zaten şu anda ekibi de beni bekliyor yönetmeni, yapımcısı. Sizin bu programa geldiğim için onları bıraktım geldim. Onlarda da <gülüyor> he, bugün bir sözleşme imzalayıp da Onları da avans alacaktım. Bugün <gülüyor> avansımı verecekler. Ee, e, Sizi kıramadım geldim size onları bıraktım. Çok teşekkür ederim. Bu... Hata gelirken de gördünüz herhal. Evet. evet. Ee, şimdi biz burada programımızın sonuna geldik. Evet. Ee, şimdi Hasan Yıldız e, yani Yeşilçam Arküsü programında ben kendisiyle e, ...işte bu programdan sonra başka görüşmemiz... ...onun da ses kayıtları da alacağız... ...özellikle bu Cowboy filmlerinin üzerine gideceğiz... ...o He detayları evet. daha sonra başka bir programda vereceğim ben... Ee, ...kendisine çok teşekkür etmek istiyorum... Bu ayrıca bizim hani... şimdi Cowboy film derken... ...ben e, aşağı yukarı 4-5 tane... ...Cowboy filminde oynadım... Ee, yok yok biliyorum o konulara daha sonra sizinle evet. detaylı olarak gireceğiz ee, Ben teşekkür ederim en azından hani sizin bir yani sinemaya başlama maceranız e, Sinema içerisindeki yani bulunduğunuz ve benim için önemli bir nokta Çünkü siz kazandığınızı çok güzel e, harcamışsınız ve Pardon kazandığınızı çok güzel kullanmışsınız e, ve edemiş. hala da oyunculuk yapıyorsunuz hala bu çok değerli oynuyorum. bir şey e, katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum ben, ben teşekkür e, yani sizinle yapacağımız de devam edecek e, ilerleyen programlarda yine size hem e, size hem danışacağız hem de sizinle röportajımız devam edecek Tabii ama en azından bu programda geldiğiniz için teşekkürler ben biliyorum teşekkür e, sizinle 25 dakikalık bir program değil yaklaşık iki saatlik bir program yapmak gerekiyor ama bizim zamanımız böyle biraz <gülüyor> kısıtlı en azından hatta bu anılarımızı bile anlatmadığım anımlar filindeki anılarımız var. Onlar <gülüyor> bu tadımlık kaldı. gibi yani evet. burada ta, evet. tadımlık gibi ama sizinle ilk tanışma. Evet diyelim. efendim evet efendim öyle diyelim. Çok teşekkür ederim tekrar geldiğiniz yani, için. Açık radyo ile ilk tanışmamız evet, bu? Evet efendim evet. Ve burada Açık Radyo ekibine ve çalışanlara da çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. İşlerinde ve işverlerinde başarıları dilerim. Çok teşekkürler. Ee, teşekkürler 15 teşekkürler. gün sonra tekrar görüşmek üzere. Yeşil Çam Arkeolojisi devam edecek. 15 gün sonra ee, benden zutkular. Hepinize iyi bir akşam istiyorum. Yeşil Çam Arkeolojisi Türk sineması ve Yeşil Çamın besin kaynakları.